اللهم لا شيدان وجيم اللهم من شره ومن شر اذياهم الكافرين والمنافقين والفاسقين والمشركين فمن من زبل وجهين ومن نفي قلوبهم مرض يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين Allahümme ya Rabbi zahhir qulubena, sattir uyubena zafir afir zunubena ve kefir anna seyyiatina ve eyyidna ya Rabbi ala sus ve l-kafirin ve ala l ve l-nasiqin emmâ bâdü fel-eveli allâh, vel-âfirü allâh fel-zahirü allâh, vel Allah. فَمَنْ كان فِي قَلْبِهِ اللّٰهِ فَمُعَيْنِهِ فِي الدَّارَيْنِ الله فَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ اللّٰهِ فَخَصْمِهِ فِي الدَّارَيْنِ اللّٰهِ Ya Rabbi Sana sonsuz hamd sana Habibi Ebedin Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine, âline, ashabına, ehl Kıyamete kadar onların yolundan giden salih müminlerin üzerine sonsu salat ve selam olsun Allah'ım kalplerimizi temizle günahlarımızı dağışla ayıplarımızı öt nefsimize şeytana kısve kafirlere münafıklara tasıklara cahillere kalbi bozuk hastalıklı olan kimselere karşı yüzlere yardım öyle nusretini gönder yarabbi kıymetli inananlar aziz kardeşlerim kalp temizliğinden bahsediyor idik kalp temizliği bazı insanların anladığı gibi imansız kaldığı halde Kötülük yapmayan yahut kimse zara ödeklemem kimse min hak temiz Bir insan Allah ve Muhammed müstafa iman etme nişte, ne kadar iyi ne kadar dinist ne kadar ahlaklı olursa olsun Allah ve Muhammed müstafa imtihar etmek Kifümlerin en büyüğü günahların en çirkini olduğu için kalbi bozuk, kesat, kafirdir. Dolayısıyla İslam inancı Allah'a ve Muhammed Mustafa'a iman etmeyen Yahudi olsun, Hristiyan olsun imanını kabul etmiyor. Müslüman olduğunu söylediği halde yine Müslümanın ben Kalbin temiz, namazı kılmasam da, orucu tutmasam da, benim kalbim temiz, kimseye zararım yok diyen tasıkları da Allah'ın emrine bile bile inkar edip günaha giren tasıkları da kalbi tiz sayıyor. Nasıl Allahu u Hazretleri, İmmenen müşikine ne Allah'e tanımayın, başta şeylere tapan, kuta tapan, evvelin mele tapan, şirkin küçüğüne büyüğüne bulaşan kimseleri birer pislik adde diyorsa aklınıza mahsulen karşıtları yani Allah'ı inkarda devam edenleri, münasıkları yani Müslüman gözüküp kafirlere hizmet eden, şakirlerin düzenini, planını uygulayan ya da uygulamasına yardım eden münafıkları da birer hayvan adlı diyor. Allah-u Zülcelal Araf suresinin 179. ayeti celulesinde takınız, şöyle izah edelim. Fasıkları, münafıkları ve müşrikleri yani müşrik Allah'a ortak koşan demektir. Öyle böyle şu şekilde bu şekilde Allah'a ortak koşan kişiye İslam inancı müşrik adını vermiş. Müşrik kalbinde Allah'tan başka şeyi seven, Allah'tan başka şeyi Allah'tan fazla seven küçük müşriktir. Allah'ı açıkça inkar edip Allah'ı açıkça inkar edip kapatan veya başka ilahları ilah edinen kimseyi de Zülcelal Hazretleri müşrik kabul ediyor. Bir de fasık var. Ehl-i ve Cemaat diyor ki fasık ben Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya inanıyorum. La ilahe illallah Muhammed-i Resulullah Gel diyor ki namaz kılmıyorum. Allah'ın emrini ya tembellikten ya tembellikten yahut işi gücü bahane ederek kasten terk eden kimse maceretsiz terk eden yahut da Allah'ın elini hafife aldığı için ya tembelliğinden başka sebebi olamaz ya tembelliğinden terk eder bir insan ya hafife aldığından haşa namaz neymiş Allah kimmiş peygamber kimmiş haşa Muhammed Aleyhisselam namaz kılmış. E ben de Müslümanım. Ben de Allah'a inanıyorum. Ben de Muhammed'e inanıyorum. Vallahi yalan, billahi yalan. Neden? Muhammed'e iman eden bir insan namazı terk etmez. La ilahe illallah Muhammed'i ben de Müslümanım. Allah'ın kitabı yok. Allah'ın kitabının hikmini yaşamıyor. La ilahe illallah gitti. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانْ فَقَدْ حَبِدْ اَمَلِ Felan mezhep, bilmem, felan itikadı etin ne düşünürse düşünsün. Allah'ın tek bir kitabı var, Muhammed Mustafa'nın sünneti belli. Fasık kimse Allah'ın emrini ya tembellikten, ya hafife aldığından, yahut bilerek terk eder. Peki La ilahe illallah Muhammed'i Resulullah dediği halde bir insan tembelliğinden namazı terk ederse kafir midir değil midir? Bence basbayağı kafirdir. Gönlün var mı? Kur'an olduğu gibi bu acizin sözüne şahittir. Vallahi Allah'a yemin olsun. Muhammed Mustafa'ya yemin olsun. Hak olarak indirdiği bu kitaba yemin olsun ki ben acizin hayatta düşmemesi gereken şu vahim hata Allah'ın kitabında olmayan peygamberin sünnetinde olmayan Allah'ın ak dediğine karadersen kafir olursun inandığından bildiğinden Kur'an'ın ve sünnetin lehberliğinden Allah beni saptırmasın, bizi de saptırmasın. Çünkü haktan seferken Allah'ın kitabından Resulü ü Zişan'ın sünnetinden seferken hevay nefse gidersin. Şeytana uyarsın. Küfre uyarsın. Allah'ın kitabından dışarı çıktın mı? Zen vardır. Bakın. Allah'ın kitabından dışarı çıktın mı? Yani aklın, düşüncen Allah'ın kitabından başka bir şeyi Allah'ın kitabına aksi Allah'ın kitabıyla Kur'an'la çatışan bir düşünce düşünceye sahip olduğunu mu zanna saplanır. Aklın nefse uydu mu akıl nefse uydu mu bu defa hevaya saplanır. Onun için Allah-u Zülcelal İyyette ekseruhum illa zannen ve ma tehvel İnsanlardan birçoğu ya akıllarındaki bozuk düşüncelere uyarlar yahutta ve ma tehve ne söylerse ona uyarlar Allah'ın kitabı yok peygamberin sünneti yok Allah'ı ilah edinmemiş peygamberi rehber edinmemiş ben Müslümanım diyor senin nere Müslüman senin peygamberin nefis taptığın ilah ve veya şeytan Ha sen bunu biliyor musun? Cahillikten, gafletten, dalaletten bilemiyorsun. Farkında değilsin. Allah-u Zülcelal münafıkları tarif ederken وَمَا يَخْدَعُونَ illa اَمْتُسَهِمْ وَمَا يَشْرُونَ Ne diyordu? Bakın hatırlayın. Kur'an-ı Kur Allah'ın kitabını, Resul'un sünnetini bilen halkı saptıramaz. Halkı tembelliğe Getiremez. Sen namazı bile bile terk eden bir kimseye sen Müslümansın kesin cennete gireceksin derken adam terk etmeye devam eder. Münafık kimse Allah'ı inkar ettiğinin peygamberi inkar ettiğinin farkında olmaz. Allah'ı ve peygamberini kandırdığını zanneder. Münafık kimse Nifak çukurundan çıkamamış kimse Nifak <gülüyor> çukurundan çıkamamış kimse Allahu u buyurduğu gibi Hey Yaradan sana hamd olsun Sana olsun Çünkü sen gömetsin Allah kime verir? Ya eyyühe'l insani ma gharreke bi rabbike'l kerim diyor Rabbi rahimü Celal. Ey insan Sen'in merhameti böl Rahmeti böl Acıması böl Bağışlaması böl Hatayı kusuru öpmesi böl Settar olan Allah'ından Rezzak olan Allah'ından Cehaletine Deva alim olan Allah'ından Günahına Deva rahim olan Allah'ından Kerim olan Cennet olan Allah'ından Çeviren nedir? Neden Allah'tan istemezsin? Neden Allah'a yakar Neden tam bir gönülle Allah'a dönmezsin? İşte münafıklar sadık bir gönülle Allah'a yönelmek yerine, edindim, yufak çukurunda boğulup boğulmaya devam ederler. İki tane sürü vardır, iki tane kervan vardır. Biri peşine takılısan cennete götürür, dost doğru cennete götürür. Kervan Cennete giden kervan için Allah ne söylüyor azze ve celle? Kim Allah'a ve Muhammed Mustafa inanan gerçek müminlerin yolundan başka yola dönerse yani bu tarafta, kıble bu tarafta, yol belli, istikamet belli, hedef belli, amaç belli. Bu yolu bırakıp, Müslümanların gittiği yolun, müminlerin gittiği yolun aksine giderse diyor, biz onu gittiği yöne çevirdik. Yani demeyiz. Çünkü kendi iradesiyle Müslüman cemaatten saptı. Sattın mı, sen yapıyor musun? Allah böyle demişsen kabul etmiyor musun? Allah da diyor ki Nereye dö dönmek istiyorsa ben onu oraya döndürürüm. İslam'dan başka İslam gül bahçesi Çiçek bahçesi Tüllü tüllü rengin Leziz leziz meyvelerin olduğu Bahçeye gidip o güzelim çiçekleri Demleyip koparmak Onun çimlerinde yayılıp Huzur ve sükunla Efendim Huzur ve sükunla dinlenmek o İslam'ın cennet bahçesinin ağaçlarının meyvesini dermek yerine bir adam ben bataklığı ter tercih ediyorum. Aman Müslümanlar ne tarafa giderse gitsin ben bu Müslüman cemaatten ayrı, ayrılıyorum dedikten sonra Allah diyor ki Nurellihi ma telenle Döndüğü tarafa döndeririz Haydi canım güle güle Ben Allah'ın dediğini kabul etmem Orayı karıştırma diyen insan Allah'la ve Peygamber'le İhtibatını kesip atacak. Çünkü biz Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya iman ederken canımızı çıkarıp Attık. Böyle dedik yani. Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ı Ateşe Kendisini ateşe atabilecek Kadar inandıran şey neyse Biz ona inandık. Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın Peygamberi ne için kendisini ateşe atabilecek kadar inandıysa biz öyle inandık Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya. Biz Allah için kor ateşlere dar ağaçlarına, hapishamelere razıyız. Böyle inandık. Biz Allah için elimizdeki ağzımızdaki her şeyi vermeye razıyız. Böyle inandık. Pazarlık yapmadık. Allah'la pazarlık olmadık. Allah'ın Yunus'un ve <gülüyor> rahmetullahi aleyh Eğer evet, diyor Eğer evet, diyor Cennet de Cehennem de senin Senin Bütün de hoş, kahrın da hoş Allah'a böyle inandır hacet İbrahim Halilullah Çölün ortasında Allah'a diyor ki İsterse ağlatır isterse güldürür Razı olursan inanacaksın bu alagi azha ke ve atka bildiren de öder, alaten de. Eğer iman namazı terk ederim, orucu terk ederim. Mağderrat değil. yoksa zaten kimse sana zekat ver demez, hayır yap demez. Ama varsa Allah ister ve bekler onu senle İmandan, İslamdan, Allah'tan ve Peygamber'den mal kaçırmak. Haramdır Müslüman. Haram. Kaçırdın. Allahu u Zülcelal dedi ki وَفِي اَمْوَالِهِ حَبْدُ لِسَا mahrum Mallarında isteyene ve yoksul olana hak vardır. Hakkı kaçırdın. Oturdun haram. Kalktın haram. Neden? Allah sana mal kazanmayı mi kazanmayı nasip etmiş ama kazancına da bir katre hak bırakmış. Gariban için, yoksul için. İslam böyle. Yoksa Hz. İbrahim aleyhissalatü vesselam neden kendini ateşe atsın? Neden kendisine ateşe atsın? Evet. Şimdi fasık dedik ya Allah'ı fasık konusunda benim kesin verdiğim fetva budur. Bir fasık kafirdir. Ha Ha tekbir edilmez. Ya sen namazını terk ediyorsun, gavursun sen, denmez adama. Yani böyle bir şey de yok. İslam hikmi verir ama gidip de adamı tekbir etmez yani. Yani münafıktır ama sen münafığın teksinde denmez adama yani. Bu da biraz kırıcı olur. İslam'da kırıcılık yok. Ama Allah ne söylemiş, Peygamber ne söylemiş, ölçüleri koymuş, hepsinin özelliğini, vasfını ne yapmış? Belli etmiş. O sebeple biz böyle söyleyebiliyoruz. Demek ki hafife alarak terk ediyorsa fısk veyahut tembelliğinden terk ediyorsa gene fısk. Tembellikten terk etme de var. Tembelliğinden adam terk ediyor. İşi gücü bahane ederek terk ediyor, o da fıska girer. Evet. İşi gücü terk ettiğinden o da cehenneme girer. Şir, şirkin şirk mitak ve fısk. Bir insan üçünü atmadan Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya sallallahu teala aleyhi ve sellem gerçekten inanmış olmaz. Şirki kalbinden söküp atmayan Şimdi mal ver, Allah-u bir tarafta, mal bir tarafta. Zekatı vermedin mi, aynen şirket düşüyorsun. Bunu kim söylüyor? Kur'an söylüyor. Çünkü bizim herhangi bir şekilde, herhangi bir şey hakkında şöyle ya da böyle deme hakkımız yok. Allah ne söylerse, o e, hepimiz için e, geçerli ve naklediyoruz. Şirkten kurtulmadan, fasıklığı terk etmeden. Fasıklık nedir? Adam fasıktır fakat farkında değildir. Çünkü kalp kilitli, gafil. O sebepten aziz inananlar, gafil gafletinin farkında olmaz. Dalalette olan, dalalette olanın, olduğunun farkında olmaz düşükler, münafıklar ve fasıklar derin bir uyku içindedir. Derin bir adam, ayaktadır, gözü açıktır, gezer, konuşur filan ama, uykudadır, uyanamamıştır. Akıl sarhoşluğu vardır. Ve ben hala Allah'ın kars kıldığı şeyi terk etmeye devam ediyorsam, söylediğim gibi özürsüz, mazeretsiz, şariata dayanmayan bir özür. Şariata dayanmayan, şeriatın tasiz etmediği bir özür, şeriatın münasit gördüğü bir özre dayanmayan her iş kıska gider. kıska bulaşırsınız. Adem aleyhissalatü vesselam'dan Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama kadar inmiş bütün peygamberler. Aralıksız söylüyorum bakın. Bütün peygamberler Üç şeyle savaşmıştır muhtemel Müslümanlar. Kitap inmiş bu üç şeyin, üç şeyin hakkında. Yani ayet inmiş üç şey hakkında. Ya üç şeyi silmek için ya üç şeyi... ...ikame etmek için. Şirk, nifak ve fısk. İbrahim Aleyhisselam gelmiş, putları kırmış. Şirkle mücadele etmiş. Allah'a ortak koşmak. Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş... Hiseylik'te helal olan içki haram kılınmış, fıskla mücadele etmiş. Zulüm. Bütün kötülüğün anası fısk'tır. Adam fasıklığı üzerinden atamamışsa, fasıksa Allah'ın emirlerini terk eder. Başka ne yapar? Fasık. Dışki, zina, kumar, hırsızlık her türlü kötülüğü yapar. Bu kimse Fasık. Bir de münafık var. Münafık da aynen münafıksa fasıkın ve müşrikin amelini beraber işler. Hani Allah'ın zülcelal'ın şu hadisini, şu sözünü hatırlayalım. Ayeti Celile'yi اِنَّمْ مِنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّاقِ Münafıklar yani Müslüman olduğuna gavur olduğuna karar verememiş ben Müslüman mıyım gavur mıyım ben Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya inandım mı inanmadım mı müzezzedine deyne zalik iki kitle arasında gidip gelir <gülüyor> la ilaha ilahi ve la ilaha ilahi ne onlardan ne onlardan Allah yardım etsin daha kötü yani Münafık kimse hem fasıkın hem de müşrikin amelini işler. O yüzden Allah-u Zülcelal şöyle buyurdu اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ Ateşin en alt derecesinde cehennemin en alt derecesinde münafık kimseler yanacak. Neden? Hem müşrikin hem Allah'a şirk koşar, hem de Allah'a isyan edersen bunun üzerine İslam'a değil de Müslüman gibi gözükerek gavura hizmet edersen kafirlere, Yahudilere, Hristiyanlara hizmet edersen onların siyasetlerine, ekonomilerine hizmet eder doğurmanlarına su taşır dünya mazlumlarını kırıp geçirmelerini dünya mazlumlarını kırıp geçirmelerini Destekler alttan alta Müslüman gibi gözüküp içten içe kafir, gavur uşaklığı yaparsan senin adın baskıya münafık. Ha gelin camide namaz kılarsın, cumayı kaçırmazsın, bayram namazlarının çıkışında röportaj verirsin ama Allah ve Muhammed Mustafa için hiçbir şey değişmez. Üç hastalık, üç tedavi. Şirk, nifak ve fısk. Bir insanda şirk, nifak ve fısk olduğu müddetçe asla Allah onun ne amelini, ne hayrini, ne namazını, ne orucunu, ne haccını kabul etmez. Kur'an söylüyor. Ünnemâ yetekabdelillahimine s-salihin. Kur'an'da şöyle bir ifade var. Allah'ın teyzemleri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi bana gelip de herhalde bu sualin cevabı olsa gerek. Çünkü Allah'a Resul aleyhissalatu vesselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönül dünyamızın güneşi, aklımızın rehberi, ahlakımızın örneği Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u e ne sorduysa Allah ona göre bir cevap verdi. Sahabeden insanlar gelir veyahut da şu soruyu soralım Kur'an'a. Ya Rabbi kim kendisini cennetlik bilsin? Cennete gidecek miyim? İnşallah gideceğim. Şimdi bunun inşallahı olmaz. Neden? Bir insan ben inşallah Müslümanım diyemez. Ya Müslümandır ya değildir. Fıkh-ı Ekber'de İmam-ı Azam Rahmetullahi Teala allah Allahu Alimlerin şefaatine nasip etsin. Bizleri ulaştırsın. Bir insan ve la tegül inşaallah ene müminim diyemez. Ben inşaallah müminim diyemez. Şöyle deyin diyor. Ene müminim hakkan. Ben gerçek Müslüman. Dolayısıyla eğer biz ya Rabbi biz inşallah müminiz diyemiyoruz. Çünkü kesin olması lazım. Allah dilerse müminim. Allah dilemişse zaten sen iman sahibisindir. Bilememişse zaten kafirsindir. İnşallah bu demek. Yani yarın bunu yapacağım filan şu tarafa değil. İnşallah. Eğer Allah diler izin verirse bir böyle olacak manasında bir kelime. İnşallah Allah izin verirse ben müminim, Allah izin vermesin ben kafirim. Denmez. Ne diyeceksin? Eme müminin hakkan. Ben gerçek Müslümanım. Ne demek gerçek Müslüman? Nerede gerçek Müslüman? Hani Ömer? Hani Ebu Bekir, Hani Osman? Allah'ın peygamberinin ahlakından utandığı Osman hani, Hayber'de kılıcı kuşanıp ya Resulallah, Yahudileri senin Allah'ın için teker teker kurban edeceğin diyor. Yahudi çoğunluğun üzerine saldıran Hayberin aslanı Alihani. Yahut da İbrahim Aleyhisselatü Vesselam gibi baltayı çekip siz Allah'ın evinde kut koyamazsınız diye Beytullah'taki bütün kutları paramparça eden Mabedteki putları paramparça eden, şirki parçalayan İbrahim Han'ı memreden zulmünden sakınmayıp, Seni halkın önünde ateşe atarım, yakarım idrete alem için diyen zalimin zulmünden bir adım bile korkup geri atmayıp sen beni ateşe atsan dahi ben Allah'a ve Muhammed'e inandım diyen İbrahim hani. Diyeceksiniz ki efendim, İbrahim aleyhisselam zamanında Peygamberimiz dünyada değildi ki. Dünyada değildi ama bakın Kabe'yi muazzamayı inşa ettiğinde hasret duyduğu Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem asırlar ev evvelinden 2000 sene evvelden Hz. İbrahim Aleyhisselam nasıl dua etti? Nasıl inanmaz İbrahim Muhammed'e? Niye inanmasın? Çünkü insanlığın son kurtuluşu. Biricik, tek bir rehber, tek bir fırsat, Muhammed Mustafa. Ya Rabbi sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Rabbana vec'alna müslümeyni leke ve min zürriyetina ümmeten hal hani İbrahim'in duası çünkü gönül kapkara olmuş bir insan çamura batar batar çıkata ne olur her tarafı çamur pislik içinde kalır günaha bata bata bata bata bata şirke bata çıka bata çıka münafıklığa bata çıka bata çıka her tarafı pislik. Böyle bir kirin temizlenmesi için acaba kaç tevhid, kaç tevbe ne kadar gözyaşı gerekir? Ne kadar pişmanlık gerekir? Günah üzerinde bir yük, Müslüman. Şirk ayağını bağlayan bir pranga, nifak ellerini bağlayan bir pranga, Bir zincir, bir kelepçe. Nefis. Boynuna geçirilmiş bir ittir senin. Nefis kemenini atmış her dediğini yaptırıyor. Müslüman mısın? Müslümanım. Ya ben Allah'ın kitabını yanlış anladım. Muhammed Mustafa'nın sünnetini yanlış anladım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya da burada bir şey var kella belrâne alâ gulûduhim Hazreti İbrahim Aleyhisselam tevhidi özledi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam şirkin her türlüsünden, nifakın her türlüsünden, fıskın her türlüsünden arındı. Öyle bir imana sahip olduğu için nemrı baş kaldırabildi. Nemrı da, baş kaldıracak İbrahimler Züneyha nefsini istedi Yusuf'tan dedi ki seni hapse attırırım Allah buna razı olmaz dedi sen beni benimle evli olmadığın halde helal olmadığın halde bir şeye çağırıyorsun o da kral hanımı e, bugün Star TV'de dedim fakat yanlış onu da söyleyeceğim çünkü internette sizin dinlediğiniz bazıları dinleyen kardeşlerim de var şimdi Hz. Yusuf aleyhissalatü vesselam Vessicnu ehabbü ileyya mimma ted'umeni Vallahi hapise attan daha iyi çünkü hapse düşmek senin bu beni çağırdığın işten daha kötü Allah katındaysa daha iyi. Evet sen hapisle Müslümanı Allah'a Peygamber'e isyan ettirdin diye düşünüyorsun ama Hazreti Yusuf Aleyhisselam vesselam öyle iman etmiş ki Yakub'un gözyaşları vallahi Yusuf'a boşa gitmemiş. Hani çocukları babacığın Yusuf'u kurt yedi ya Kuyuya aktılar ya babası on bir kardeşini gözü görmedi illa Yusuf dedi illa yavrum dedi ona göz yaşi döktü işte ve sıc mı ey zelîha sen beni Allah'a isyan etmeye çağırıyorsun hadse düşmek vallahi bundan daha iyidir çünkü Allah öyle bir günaha razı olmaz öyle diyen evlada neden ağlanmasın neden senelerce hasret gözyaşı dökülmesin işte Yakub'un ağladığı Yusuflar hani veya Firavun Firavun Müslümanlara Rabbimiz Allah'tır Firavundur deneyenlere Zulme, küfre, nifaka, fıska, günaha boyun eğmeyenlere, nefsi ve şeytanı ilah tanımayanlara Rabbim Allah'tır dediği için eziyet ediyordu, zulme diyordu Bir eşi vardı Kirey'in mümin, Allah'a ve Peygamber'e inanan bir Müslüman. Müslümanlığını gizliyor. Dedi ki, yahu sen Ne yapıyorsun? Sırf insanlar Rabbimiz Allah'tır dedikleri için sen neden insanlara ediyorsun? Nedir bu Müslümanlara yaptığınız zulüm? Nedir bu yasaklar? Bugün dünyanın baş bile, baş bile Müslümanlara zulmetmeyi bıraktı. Baş kafir kim? Amerika Birleşik Devletleri. Dünyada nerede zulüm varsa altında bir devlet vardır. Ve Yahudi ortakları, Batılı ortakları. Dünyanın neresinde terör, neresinde yoksulluk, neresinde bir çirkinlik varsa altında küresel küfür düzeninin, şeytanın dini olan kafirliğin, nasıl Allah'ın dini İslamsa, şeytanın dini olan kafirliğin yani küfrün bu temsilcileri var. Hristiyan artı Yahudi artı onun Orta Doğu'lu batılı Avrupalı müstefikleri. Öyle Yusuf gibi olmadan, İbrahim gibi olmadan nerede cennet veya Hazreti Eba Bekir Ya Resulallah bu müşrikler seni öldürür dediği zaman benimle kaçacak kim? Gelmeyenler. Eğer birisi Muhammed Mustafa'yı bulursa beni de öldürür. Korkusuyla gelemeyenler mi daha Müslüman? Yoksa ben Muhammed Mustafa'nın yanındayım. Onu öldürecek olan beni de öldürsün diyen Hazreti Eba Sıddık mı? Daha üstün Allah katında. Veya Şirk bütün zilmiyle Müslümanların üzerine çöktüğünde bunlar Allah'a inanıyor, şu namaz kılıyor, baş başörtülüyor, felancası camiye gidiyor. Fişlendiğinde Müslümanlar, biz bu dönemi 14 asır evvel yaşadık. Allah'a şükürler olsun Müslümanlar biraz ferah, şimdi ferah, şimdi iyi. Ne dediler? Müslümandır. Muhammed Mustafa'nın yanındaki yoksullara aşekmek ekmek vermeyin. Açlarından olsunlar. Hakkâ yontezu. Peygamberin etrafından dağılıp gitsinler dediler. Ne dedi? Bundan önceki kafirler, bundan önceki müşrikler ne dedi? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki kimselere kız vermeyin medeni ne diyor Müslüman mı? Hakim olmasın. Müslüman vali olmasın. Müslüman önemli yere gelmesin. Zengin olmasın. Çünkü Müslüman Yahudi olsan onu söylemezler. Yahudi oldun mu? Her yerde iş kapın açık. Ticarette şurada burada. Demek ki İslam böyle. Çileyi çeken bilir sıkıntıyı çeken bilir. Nasreddin Hoca böyle bir fıkra vardır. Eşekten düşünce hocam ne oldu filan demişler. E, sen halinden anlamazsın demiş. Niye ya anlat bakalım filan demişler hocaya. Eşekten düştün mü demiş hiç. Eşekten düştün mü? Eşekten düşmüşsen benim halimden anlarsın. Müslümanlığın Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya imanın faturası vardır. Öyle basit bir şey değildir. Ve Allah size çile çektirmeden, sıkıntı çektirmeden, İçimizdeki şirki, nifakı, kıskı tamamen söküp atmadan, Vallahi sizi dostluğuna almaz. İbrahim, Şöyle anlatır büyüklerimiz, kardeşlerimiz, canlarımız derler ki Hz. İbrahim Halilullah Hz. İbrahim Halilullah idi Hz. İbrahim Allah'ın samimi dostuydu Neden? Çünkü dost için Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Refiki Ala dediği Dost için, Allah için Hz. İbrahim Her şeyini feda etmeye hazır bir insandı o yüzden Halilullah oldu. Ben Allah'a samimi dost olmak istiyorum. Allah'a deli olmak istiyorum. E ne yapıyorsun? Nefis tezkiyem var. Zir çekiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Fakat Allah için asılmayı göze alır mısın? Açık bir şey. Birisi sen Muhammed Mustafa'ya inanıyormuşsun. Gel bakalım suçlusun. Seni hapse atalım dediğinde Allah'ı ve Muhammed'i inkar eder misin? Edersen sen daha Müslüman değilsin. Böyle iman. Virdle, zikirle hepsi bitmiyor. Biz bunları çok gördük. Yaşadık. Vallahi polis girdiği zaman adam arka kapıdan tüyüyor. Halit'e Müslümanlığın suçun Ne? Rabbim Allah demek. Eteki Öte, sükünle Muhammed Mustafa Peygamberim demek. E niye kaçıyorsun? Kimden kaçıyorsun? Neden kaçıyorsun? Evet. Böyle ola, o, olacaksa insan Allah'a halil olur. Muhammed'e ümmet olur. Hazreti Osman <gülüyor> Zilmireym bütün yarını, malını, mülkünü, zenginliğini Allah'ın Resulüne Ya Resulallah Madem bu köleler kölelikten Bu yoksuller yoksulluktan Bu mazlumlar mazlumluktan Kurtulacaksa Malın Bütünüyle feda olsun Hazreti Ömer radıyallahu anh yarışırlardı Ve Müslümanlar susuz kaldığında Bedir kuyuları zehirlerliğinde Hazreti Osman parasını verip Yahudiden kuyu aldı. Bize zengin lazım, bize mühendis lazım, bize doktor lazım, bize vali lazım, bize başbakan lazım, başbakan lazım, lazım. Allah diyenler her yere gelmeli Ticaret mi var bir yerde Müslüman yapsın? Bankacılık mı var Müslüman yapsın? İslam'a uygun olan mı? Uygun olmayan mı demiyorum. Bir sektör varsa Müslüman orada olmalı. Eğitimin, bilimin, suyun başını Müslümanlar tutmalı. Yoksa mutlaka Müslümanlar, Yahudiler nasıl Müslümanlara su vermediler? Kuyunun başını tuttular. Yahudi kuyunun başını tutarsa sana ne su verir? ne de seni iyi bir makama getirir getirmez bir dünya düşünün finansından siyasetinden, ekonomisinden medyasına kadar Yahudinin elinde Yahudinin Muhammed Mustafa'yı yahullemeye çalışan milletin elinde bugün senin giydiğin cennet Yahudinin elinden beş kere geçmeden sana satılmaz Tükettiğin ariel deterjan benim Filistin'deki kardeşime birer mermi veya burger kinklerde zengin zıpla çocuklarının yediği hamburger İsrail'e yardım Yanında içtiği Coca-Cola bakın İsrail Coca-Cola'nın reklamını şöyle yapıyor Tel Aviv'de. Elektrik direkleri olur Bazen küçük reklam yapıştırırlar üzerine. İşte böyle bir Coca Cola reklamında Yahudi ne yazmış? Drink Coca Cola, keep Muslims. Ne demek biliyor musunuz? Coca Colayı iç Müslümanlar olsun, iç Coca Colayı Müslüman olsun, besle Yahudiği gözünü olsun, zenginleştir gözünü olsun. Ondan sonra sana su da vermez. Vermez. Ve Allah'a yemin olsun Allah bir gün aziz ve celil olan Allah şu vadini yerine getirecektir. Ben buna iman ediyorum. Çünkü benim Kur'an'ın dünü müjdeliyor. Bunu da Yahudiler iyi okusunlar. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ دَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْأَرْزَ يَرِسُهَا اِبَادِيَ السَّالِحُونَ talihun. Biz, Kur'an'dan sonra zeburda da vaat ettik, yazdık. Yeryüzünü salih kullarımız yönetecek. Allah'ın vaadi geldiği zaman, kaçacak delik, sığınacak mağara bulamayacaklar. Bunu bilin. Bir gün bu dünya, Müslümanların mazlum olduğunu, batının ne kadar kafir, ne kadar zalim ne kadar sömürgeci, kan emici, vampir olduğunu anlayacak. Ve o gün geldiğinde, Allah'ın gökten ve yerden toplanmış orduları, bütün ehli salibi ve Yahudileri yok edecek. Dünyada bir tane Yahudi, bir tane Hristiyan kalmayana kadar kıyamet kopmayacak. Allahu u Zülcelal, Resul böyle söylüyor. Dünyada bir tane dahi Yahudi, bir tane dahi Hristiyan kalmadan, İslam dünyaya tamamıyla hakim olmadan, yeryüzünde Allah'a sevde edilmemiş, Allah'a iman ediyorum diyen bir kimse kalmadan, vallahi kıyamet kopmaz. Aziz inananlar, kalbi kapalı, kötülükten katılaşmış, taş gibi olmuşlar, fısktan, nipaktan şirkten zelil olmuşlar. Sarsıntılarla paramparça olmuş. Dört bir duvara çatlamış bir eve benzer. Şirke bulaşmış, fıska bulaşmış, nüfaka bulaşmış insan. İslam eczanesinde bu yaralar sarılmadan Müslümanlar küfre ve kafirlere asla galip gelmez. İşte bu bu müjdeyi söyleyelim inşallah Allah İslamı ve Müslümanları yeniden şirk nüfak ve arındırıp küfre ve kafirlere karşı salihler olarak galip getirir cennet müşriklerin değildir cennet fasıkların değildir cennet münafıkların hiç değildir Allah'ın zülcelal subhanallah diyip Subhanallah ya Rabbi dağ gibi taş gibi bulut gibi subhanallah ağaç gibi çiçek gibi subhanallah Allah'ın melek gibi subhanallah senden başka ilah Allah tanımam bilmem hepsini reddederim Demeyin nasip etsin böylece bizi şirkten kurtarsın elhamdülillah deyip ya Rabbi ne işin varsa senin rızan için yapmayı arz ediyorum sana ya Rabbi. Her şin her namazın her orudun Hazreti İbrahim gibi Cin mesalati ve ve mehaya ve mamati ilahi Rabbi alemin. Benim hayatım, ölümüm, yaşamım, ibadetim, duam yalnız ve yalnız alemlerin Rabbi Allah içindir. Ananı hasletip elhamdülillah. analler, övgüler yalnız Allah'adır. Sırrına erenlerden eylesin hızlıktan böylece bizi kurtarsın Rabbimiz. Sürüler arasında kalmış imanda ve şirkte Müslüman cemaatten mi olayım, gayrılar sürüsüne mi katılayım diye tereddüt yaşayanlara da Allah iman ve hidayet nasip etti. İki sürü arasında gidip gelmek yerine müminler kervanına dahil olup hakkı hak bilip hakka tabi olan Batılı batıl bilip batıldan sakınan İslam'ın, Müslümanların, Kur'an'ın Allah'ın hükümlerinin hakim olması için Bütün yeryüzünde yüzünde çalışan kullarından eylesin Allah bu minval üzere bizi yaşatsın Bu minval üzere öldürsün Bu minval üzere dirilsin Son nefeste de buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü emme Muhammeden Abdühü ve Resulü Eşhedü emme İlahe illallah Ve eşhedü emme Muhammeden Abdühü ve Resulü Eşhedü emme İlahe illallah Ve eşhedü emme Muhammeden Abdühü ve Resulü Ya Rabbi Ahdettik sen haksın. Muhammed Mustafa haktır Meleklerin, kitapların, peygamberlerin, takdirin Hayır ve şerrin haktır, kazan ve kaderin, mizan ve sıradın haktır, emrin namazın haktır, emrin orucun haktır, emrin zekatın haktır. Ya Rabbi, emrin haccın haktır, cümle hayır hasenat haktır, Allah haktır birdir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın son peygamberi, kulu ve elçisidir. İman bu ifaat ettik ya Rabbi imanımızı katil kabul ve makbul eyle Ha ha ve yasin Elhamdülillahi Rabbil alamin -al El -Fatiha.